Übeyi, Allah'ın kitabında yoktur ama Hazreti Peygamber'in sünnetinde vardır, dedi, Hazreti Ömer, peki nasıl oluyor bu, deyince Übeyi şunları söyledi, ben Hazreti Peygamber'in şunları söylediğini işittim, Davud, A.S.'ın oğlu Hazreti Süleyman, Beytülmaktiz'i inşa ettirirken bir duvarı yaptırıyor, ancak sabah olduğunda onun yıkılmış olduğunu görüyordu, sonunda Allah Teala ona, herhangi bir kişinin hakkının bulunduğu bir yerde onu razı etmeden bina yapma, diye vahyetti, Hazreti